Denetleme memuru, denetlemeye gitmediği halde araç parası alması helal olur mu demiş izleyicimiz. İslam i̇şte dini insanların söylemleriyle, eylemleriyle, söz ve fiilleriyle istikamet üzere, doğruluk üzere olmasını öngörür. Özü ile sözü bir olacak. Peygamber Efendimiz yine bu konuda en güzel örnektir. Müslümanın eliyle ve diliyle diğer insanların kendisinden güvende emniyette olduğu kimse olduğunu beyan ediyor Allah Resulü. Ki o en güzel örnek ve en güzel ahlak üzere nasıl anılıyordu? Hatırlayalım. El-Emin en güvenilir insan. Ya. Yalan söylediği varit olmamış. Bakımdan kişi yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterirse ilahi hitaba onun itabına maruz kalır değil mi? Ey müminler yapmadığınız şeyleri niye söylersiniz? Yani kişi devlet veya ilgili kanun mevzuatı niye öngörmüş? veya Çalıştığı birim, bu özel teşekkül de olabilir. Gidenlere bu tahsisat veya yemmeye işte verilir. Harcıda. E siz gitmediğiniz halde gitmiş gibi yapıyorsanız o olur. Burada bir aldatma Tabii, var. Aldatmaca var. Dolayısıyla bizi aldatan, kandıran bizden değildir diyor ee, Peygamberimiz Efendimiz. Bu aldatmadan, hileden, yalan beyandan e, muvazalı işlemlerden Müslüman'ın azami derecede uzak durması lazım. Evet, Muhterem Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yasaların öngördüğü şeylerin dışında başka şeyler genel itibariyle benim sorulardan anladığım kadarıyla dinen de kabul görmüyor. Yani eğer ortada bir aldatma varsa veya devletin koyduğu yasaya aykırı bir durum varsa, orada dinen de bir problem var ya da oluşabilecek pozisyonda. Doğru mu? Yani şöyle diyelim, bir akit ve anlaşma ile değil mi? İyice ee, kabul. Yani siz o işe giriyorsunuz, o işle ilgili, görevle ilgili, size tevdi edilen, yükümlülük e, gerektiren hususlarda imza atmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu anlaşmaya e, insanların uyması lazım. Diyenin de emridir bu. Konusu muteber olan, haram olmayan akit ve anlaşmalarda elbette bu hususlara uymak lazım. Evet. Çerçeveyi bunu çizmiş değiliz. Dolayısıyla e, siz buna e, riayet etmek üzere söz veriyorsunuz. Müslüman sözüne sadık kalmalı. Ahline ve yaptığı akde riayet etmelidir. Dolayısıyla gitmediği halde yönetleme ücreti almak doğru değil.